Herhalde herkes gelmedi daha. Ama biz derse başlayalım. Allah razı olsun. Sağ olun çocuklar. Çok çok iyi melihimdir. Rabbime hamd olsun. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اَعَادَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allah Azze ve Celle bizi ve sizleri ateşten korusun. Evet. Bugün size işlemeyi düşündüğüm mevzu yine iman meselelerinden Ha. <gülüyor> Önce şunu, bunu bir işlesem işlemek istediğimi Leyla Tabii ha. Eğer şey yaparsanız bunu işleyeyim sonra soruya geçelim isterseniz soruya cevap vereyim siz bilirsiniz siz karar verin, ben ona göre peki, dersi ona göre şey yapayım tamam ee, yine tabi ki iman meselelerinden bir meseleye ait olacak ama şöyle biraz ee, tekrar size izah edeyim. Bazen bu mesele işte e, imanla alakalı, imandan bir cüzle alakalı diye sık sık söyleme e, benim peki hoşuma giden bir üslup değil. Ama belli ki bazılarınız daha hala bu derse bir at koymanın eee ne kadar gerekli olduğunu yakalayamadı öyle diyeyim çünkü dinden anlattığımız her şey mutlak imandan tevhidden bir cüzdür sadece o metin üzerindeki geçen yani metnin içindeki geçen ifadelere dikkat etmek gerekir mesela herhalde pazar günkü sohbetteydi söyledim ee, soru sorma hakkındaydı mevzu soru cevap faslında Abdülkayız kabilesinin elçileri olayında İbn Abbas Arapça bilmeyen bir topluluğa ders yapıyor konuşmasını da birisi Arapçadan o kavmin diline aktarıyor bunu Abdülkayız kabilesi elçileri olayında dinlediniz kadının birisi geliyor İbn Abbas'a ne biz yani şıra ve şıranın konulduğu kaplar hakkında soru soruyor. Eee İbn Abbas da radıyallahu anh hemen buna Abdülkays kabilesi elçileriyle Allah Resulü arasındaki geçen olayı aktarıyor. Tabii ki bu olayın içinde eee şıranın konulacağı kaplar mevzu da var. Ama kadının sorduğu soru istikametinde e, cevap verme yerine karının, kadının sorusunun cevabının geçtiği mevzuyu kıssayı toptan aktarma ihtiyacı duyuyor. E, bunu bizim bu meseleyi işleyim, işleyişimizdeki seyre bakacak olursanız, biz bile bu biz şıra şıranın konulacağı kaplar hakkında pek bir şey konuşmadan bu hadisin e, içeriğinde olan iman, işte size dört şeyden yasakların sahil meseleleriyle daha çok alakadar olduk e, neden? çünkü bunlar daha önemli olması sebebiyle her ne kadar kadın şıra ve şıranın konulduğu kaplar hakkında soru da sorsa i̇bn Mesud bu kıssayı toptan zikrediyor. Onun için mutlak dinde anlatılan, din adına anlatılan her şeyin imanla, İslamla, tevhidle, kullukla ister istemez alakası vardır. Onun için zikredilen nasların içinde haseten işlemeyi düşündüğümüz bir mesele varsa ona yoğunlaşmamız ee, o hadisin içeriğindeki sair meselelere sadece yüzeysel sathi bir şekilde temas ederek geçmemiz onları ihmal ettiğimizden değildir. Bir dahaki sefere başka bir zaman münasebetine binaen ben size bugün Ebu Hureyre'den Bukhari ve Müslim'deki nakledilen ekseriyetle parça parça nakledilen ee, münasebetine sebep alakalı olan kısmının nakledildiği ee, bir rivayetin tamamını nakletmeye çalışacağım hani bazen şöyle deriz e, sizden evvelki helak olanların helak olma sebeplerinden birisi çok soru sormalarıdır ve nebileri üzerinde ihtilaf etmeleridir deriz o hadisi öyle geçeriz ee, ama o hadis bu şekliyle dahi bir şeylere binaen söylenildiğini açıkça göstermektedir. Fakat hiç kimse bunun bu yönü üzerinde pek durmamaktadır. Ee, bazen bizler bir ayetin bile sebebi nuzulu hakkında e, hassasiyetle dururuz. Neden? O ayetin Sebep-i mutlak o ayeti anlama vesilelerindendir. Hadis-i şeriflerin de sebebi vurudu böyle anlamlar içerir, yani ifade eder. Ebu Hüreyre naklediyor radiyallahu anh, "Kat hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekat" Bir gün Allah Resulü bize hitap etti. Yani bir hutbe irade etti. Ey insanlar, ey insanlar! Kad'adallahu aleikumü hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size hacı farz kıldı. Binaenali ale hac yapın. Faqala Birisi dedi ki Cemaatteki dinleyicilerden birisi, "E amin ya Rasulallah, ya Rasulallah, her sene mi ey Allah'ın resulü? Yani her sene mi farz kılındı? Her sene mi hac yapma zorundayız ey Allah'ın resulü" gibi bir soruda bulunur. Fesket, Allah resulü sükut etti. Hatta kalaha thaladın. Adam bu soruyu üç kere tekrarladı. Üç kere tekrarlamanın akabinde fakala da sallallahu aleyhi ve sallam Allah resulü şöyle cevap veriyor: Leukultına eğer senin bu soruna evet deseydim. Gördüğünüz gibi Allah Resulü ne evet diyor ne hayır diyor. Sukut ediyor. Len kultu nam la wajebat wala Eğer evet deseydim hayır diyemezdi zaten. Demedi de. Evet de diyebilirdi ama demedi. Eğer evet deseydim size farz olurdu diyor. Yani her sene hac yapmanız farz olurdu diyor. Ve siz de buna güç yetiremezdiniz. Siz de buna güç yetiremezdiniz diyor. Sonra sonra dedi ki Veroni mağarak tukun. Size bir şey söyledim mi? emrettin mi veya yasakladın mı beni dediğim söz üzere bırakın. Yani beni öylece bırakın. Başka bir şeyler sormanız gerekmiyor. Beni öylece bırakın. Ee, tavsiyesi bu garune ma taraktukum fa innama ehleka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiyae sizden önceki ümmetlerin helak olma sebeplerinden birisi çünkü daha önceki derslerde de dinlediğiniz gibi onların helak olma sebepleri çok yani geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden bahsederken bunların bir hayresini dinlediniz ama onların helak olma sebeplerinden birisi çok soru sormaları ve bu çok soru sorunun akabinde Nebileri üzerinde ve ihtilafihim ala enbiyayihim Nebilerinin üzerinde ihtilaf etmeleridir diyor. Şimdi burada çok soru sormalarını helak olma sebepleri gösteriyor. Çok sorudan maksat bilmediğini sormak değil. Sanki sorgulama tipinde Allah resulü Allah size haci farz kıldı diyor öylece bırak ha Çünkü sözünün devamında da bunu Evet deseydim size farz olurdu ve siz de buna muktedir olamazdınız Çünkü devam ederek diyor ki Fa dakun bir şeyin Fa tominhu Nassta atom size bir şey emrettim mi bir şey yapmanızı istedim mi onu gücünüzün yettiği kadar eda etme, yapmaya çalışın sorgulamayın ve ıza neheytukum an şeyin sizi de bir şeyden nehyettim mi yani size bir şey yasakladığımda feda'u onu bırakın ondan uzak durun neden yasaklandı? Nasıl yasak olur gibi sorgulamayın. Emredilen şeyi yapın, yasaklandığını şeyden de uzak durun, elinizi ondan çekin, diyor. Gördüğünüz gibi, اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَا اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذ۪ينَ مَنْ bkatre sualihim ve ihtilafim ala enbiayihim sizden önceki ümmetlerin helak olma sebeplerinden birisi çok soru sormaları. Ba devamlı ekseriyetle bu hadisi aktaranlar buraya aktarırlar. Ama yukarıda sebeb-i vurudu olan bu hadis-i şerifin söylenilmez sebebi olan kısım zikredilmiyor. Halbuki bazen bunları bulmada çok zorlanırız hangi ortamda, bu soruyu soran kim, ne şekilde bir olay geçmiş ki, böyle bir şey söylenilmiş, bunu aramıyoruz. Ama bu hadisi bu şekilde de söylesek, dikkat edin, sizden önceki ümmetlerin helak olma sebepleri, çok soru sormalarındandır. Böyle zikretsek bile, bir olay olmuş, bir soru olmuş, bir şeyler geçmiş ki, Allah Resulü, Onları uyarıyor. Ha, bu da eğer dikkatli okuyan, Resulün sözlerine dikkat eden, bu gibi sohbetlere ol alışık olan birisi, hemen dikkati ne yoğunlaştırır. Demek ki bir şeyler olmuş. Çünkü zaruni, beni bırakın. Yani kendi halime bırakın. Size bir şey emrettim mi, onu yapın, gücünüz yetti kadar yapın. Bir şeyden de size alıkoyup yasakladın mı, ondan uzak durun diyor. Gördüğünüz gibi olay, has bir olay. Yani hac hakkında. Bunu haber vermek istiyor, bütün insanlara dönük bir konuşmasında, ey insanlar, eyyuhannas kadı faradallahu aleykumun hacca fe haccu ey insanlar Allah size haccı farz kıldı onun için haccı yapın diyor olay zamanında geçen bir olay bu sözlerin söylenilmesine sebep de bu olay ama hiçbir zaman bu sözü sadece bu olaya has söylenilmiş diye ele alamayız çünkü her şey için geçerli bu hüküm böyle çünkü size bir şey emrettim mi diyor ne emrederse emretsin değil mi izâ emertukum bi şeyin çünkü şeyin burada nekreli geliyor size emrettiğim ne olursa olsun onu gücünüzün yettiği kadar yapmaya çalışın Yine ve ıza ne heytukum an şeyin feda'oh eğer sizi de bir şeyden yasakladım mı size bir şey yasakladım mı koydun mu ondan da uzak durun burada da şeyin nekreli geliyor yani neyi yasaklarsa yasaklasın emrettiği şey ne olursa olsun yasakladığı şey ne olursa olsun yukarıdaki olay has bir olay ama aşağıdaki devam eden ikazı ise genel bir ikaz olarak geliyor mesela basit bir örnek vereyim hemen insanlar şöyle diyor size bir şeyler de gücünüz yettiği kadar bunu yapın hemen sorguluyor benim gücüm beş vakit namaz kılmaya yetmiyor ben üç vakit kılabiliyorum şimdi sizce soru soranın bu sorusuyla buradaki hadis-i şerifin anlamı örtüşüyor mu? yani hilebazın hilesine malzeme olur mu? Allah size haccı farz kıldı diyor, sukut ediyor. Allah bize beş vakit namazı farz kıldı. Çünkü yolladığı bütün davetçilere de öyle söylüyor. Eğer bu kelimeyi kabul eder, teleffüz ederlerse Allah'ın gecesinde ve gündüzünde beş vakit namaz kılmayı emrettiğini söyle diyor. Heh. Burada Gücünüz yettiği kadar nedir? Beş vakit kılın. Bu gücümüzün takatı içindedir. Allah bize gücümüzün yetmeyeceği hiçbir şeyle bize, bize emretmemiş ve bizi mükellef kılmamıştır. Size haccı farz kıldı derken etrafındaki oluşan mesaili de incelediğinizde bakarsınız ki maddi imkanınızın olması gerekir yol güvenliğinin olması gerekir değil mi Sahatlı olmanız gerekir açıca gitmek için veyahut aciz olmamanız yani yaşlı yürüyemeyecek yolculuğa katlanamayacak bir konumda olmamalısınız Heh, namaz da böyle namazın farz kılınanlar üzerinde konuşma sorgulama değil Ha ayakta kılamıyorsan oturarak kılarsın. Kur'an'dan hiçbir şey ezberleyemiyorsan, Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu ekber bunlarla kıraat kısmını eda edersin. Ha secde edemiyorsun. İma ile bunu yaparsın. Hemen sorgulamayı bu meselenin etrafındaki mesailiyle, mesailine ait olan hükümlerle değil de hevaya, arzuya muvafık düşecek şekilde sorgulama. Aynen Allah Vazı'ya Celle diyor şimdi. مَا مَنَعَكَ اَنْتَسْ شُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَّ دَيَّ ellelimle yarattığıma yani Adem'e sana secde etmeyi emrettiğim halde, neden secde etmekten imtina ettin? Burada Allah emretmişti. Sorgulanmayacaktı. O emretti, bitti. O öyle emretti. i̇bn Abbas da, burada diyor ki, meleklerin Adem'e secdesi, Allah'ın emri ona itaattir diyor. O buna böyle itaat et dediyse, bizim de aynen yapmamız gerekir. Eğer Resulü öyle yapar gördüysek, aynen öylece yapmaktır. Ömer'in Hacerlesvede dediği gibi, ey Karataş, bilirim, sen ne fayda verirsin ne de zarar ama Allah Resulü böyle yapar, gördüğüm için yapıyorum, diyor. Değilse bizim bir taşa saygımız ne olur ki? Değil mi? Allah böyle yap dediyse, Resulü de öyle yaptıysa ve öyle yapar göründüyse, bu Resulü böyle yapar gördüğüm sözünün, Ömer'in telaffuz ettiği bu sözlere, en azından Allah Resulü'nün haç hakkında da Huzu menâsikakum annî Hac menseklerinizi benden alın. Yani hac ibadetlerinizin şekillerini, hallerini benden alın. Bunu veda açığında söylüyor. Çünkü bu seneden sonra hac edip edemeyeceğimi bilmiyorum diyor. Ve Allah ressunun bu sonatçıydı. Aynen namaz içinde diyor sallu Kemara ehtum usli beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor Ömer'in Hacerül Esvet hakkındaki söylediği söz bir Hacerül esvet değil Haçtaki yapılan her şey için denilir Allah Resulü'nü böyle yaparken gördükleri için yapmışlar. Biz de Allah Resulü'nü nasıl yaparken gördülerse öyle aktardıkları için onu yaparız. Bu hayatında da böyleydi. Vefatından sonra da mescidin, Beytul Makdis'ten hareme tahvilinin tahvilinde Allah Resulü'nün arkasında namaz kılanlar bu kıbleteğine geldikleri zaman insanların orada daha namazı bitirmediklerini ve Beytül Maktis'e doğru dönük, önceki kıbleye dönük olduklarını, yani eski hal üzere olduklarını görürler ve hemen haber verirler iyi bilin ki kıble hareme tahvil edildi, döndü, dönüştürüldü oradakilerin hepsi namazlar yani cukurdayken Kabe'ye doğru dönerler Resul'ün ağzından da duymuş olsalar veyahut onlar duymayıp ağzından duyup aktaranlar onlara söylemiş olsalar dahi evet Resul'den böyle bir haber geldi. Resul böyle yaptı. O böyle emrettiği için ha beytül makdis'e doğru yani haşarka doğru dönmüşüz. Ha doğru dönmüşüz, ha güneye dönmüşüz, ha kuzeye. Tek ki o emretsin. Hocalarımızdan birisinin dediği gibi, bu elleri göğüs üzerine koyma mevzunu konuşuyorduk. Bizim için ellerin nereye konduğunun önemi yok. Bu sözün manasını anlattınız mı? eğer elleri başımızın üstüne koy deseydi öyle yapardık. Ellerinizi ensenizle bağlayın deseydi öyle yapardık. Göbeğinizin altına üstüne koyun deseydi biz yine öyle yapardık. Bizim için önemli olan onun nereye koyduğu, nereye koy dediğidir. O amelin vücubiyeti, yani vacip olup olmayışı hiç önemli değil. Onu Resul'ün emretmiş olması, Resul'ün yapmış olmasıdır. Eğer o ibadetin, o hareketin bir kere unutulması, eğer o ibadetin terki, namazı, o rükmü, iadeyi gerektirmiyorsa iade etmeyiz. Ancak iadet dediği şeyleri yaparız biz. Ama o ibadetti, o eylemi, yapışımızdaki tek kasıt ve maksadın, Resul öyle yaptığı için, öyle yap dediği için. Bizi ondan koyduğu için, biz böyle yaparız. Bunu bu hadisi şerifi asıl olarak aldıktan sonra, bunun Resul zamanındaki geçerliliği vardır. Resul'den sonraki geçerliliği vardır. Bunun üzerinde iyi durmak gerekiyor. Mesela Allah Resulü bize soru sormayı yasaklamıştı diyor. Akıllı, zeki bir bedevi gelsin de Allah Resulüne soru sorsun. Biz de bir, biz de biz de bir şeyler öğrenelim derdi diyor. Buradaki sorunun yasaklılığı yaptıkları bir hareket söz neyse farz kılınmasından korkulduğu için. Bilinmeyeni sorma anlamında değil. Bunu teravih namazı hakkında da gelen rivayetler açıklıyor. Allah Resulü bir Ramazan'da bir gün yatsıdan sonra camiye çıkıyor namaza duruyor. Mescitteki olanların hepsi arkasına gelip ona uyuyorlar. Güzel bir namaz kıldı Allah Resulü'nün bu hareketi, ameli ertesi gün yayılıyor. İşitenlerin hepsi ikinci gecede geliyorlar. Duyanların hepsi. Allah Resulü bu gecede namaz kıldı, ikinci gecede namaz kıldırıyor. Üçüncü gece tabi daha çok insan duyuyor. Daha çok insan namaz kıldı etrafa hepsi, herkes duyuruyor. Mescid tıklım tıklım doluyor. Allah Resulü'nün arkasında teravih namazı yani gece namazı kılmak için. Allah Resulü çıkmıyor. E, Yassıya kılıp içeri giriyor çıkmıyor. Camidekiler unutulduklarını düşünüyorlar, öksürüyorlar, seslerini yükseltiyorlar falan ama Allah Resulü çıkmıyor. Sabah vakti giriyor, ezan okunuyor, Allah Resulü camiye çıkıyor, sabah namazını kıldırıyor, selamdan sonra yüzünü cemaate dönerek, sizin dün akşamki varlığınızdan habersiz değildim diyor. Ama gece namazının size farz kılınmasından korktum diyor. Bu denli ısrarınız beni korkuttu. Yani size farz kılınır sonra buna muktedir olamazdınız diyor. Ömer'in bu mevzudaki tatbikatına gelince İmam Malik'in muvattasındaki size en yakın bulabileceğiniz bir eser bir gün mescide çıkıyor geceleyin. Bakıyor insanlar Ramazan'da grup grup, beşer, onar, yirmişer kişilik gruplar olmuşlar. Her grubun başında birisi var mescitte. Ayrı ayrı cemaat halinde teravih kılıyorlar. Ömer diyor ki, bu nedir? Ey müminlerin emri ezberi olanlar, olduğu kadar arkasındaki ezberi olmayan, fazla Kur'an bilmeyenlere teravih kıldırıyor, beraber kılıyorlar. Ömer, bütün bunları, erkekleri Ali radıyallahu anhu'nun imametinde, kadınları da Ubeyb'in Ka'b'ın imametinde topluyor. Bir dahaki gelişinde, bunları topluca namaz kılarken görünce, ne güzel bir iş oldu diyor. Bu iş kelimesini ben burada bidatın karşılığı kullandım. Çünkü orada bidat kelimesini ne güzel yeni bir iş yani yeni bir iş oldu şeklinde kullanıyor. Halbuki bu cemaatle kılma yeni değil. Allah Resulü kıldırmıştı. Ama farz kılınmasından korktuğu için üçüncü gece kılınmadı Ha, Resul'ün vefatı ile farz kılınma korkusu gitmiş midir? evet o zaman o yasaklılık o çok soru sorma, o tip soru sorma Allah Resul'ün zamanına aitti farz olmayan bir şeyi farz yaptırma gibi bir ortam vardı onun için ümmetini bu denli soru sormaktan sakındırmıştır. Bilmediğini sormaktan değil. Değilse Allah Resulü'nün hayatına yaşamı müddetince sahabelerin ona İslam'ın başında, ortasında, sonunda sorduğu sorulara bakarsanız ciltler dolusudur. Bunun için Allah Resulü'nden yine gelen bir hadis-i şerifte ''İnneme e inne a'zamı muslimine curman, ''Men se'ele an şeyin lem yuharram fe min mes'eleti.'' Müslümanların cürm olarak en azim cürmüş diyeni bir şey sorar da o haram değildir. Yani haram olmayan bir şey hakkında sorar. Ve sonra da sırf o sorduğu için haram kılınırsa, haram kılınmasına sebep olan kişidir diyor. Bu korku bitmiştir. Aynen çok söz soru soruya bir de bakarak bakaradaki beni İsrail'in başından geçen bir olay var. Bu olayda Allah beni İsrail'e bir sığır kurban etmelerine emreder. Aynen burada dediği gibi ben size neye emrediyorsam onu yapın. Gücünüzün yettiği kadar gidin alın bir sığır. Küçük, büyük, zayıf, yani etli, semiz önemli değil. Gidin alın. Öyle yapmıyor. Bu nasıl bir sığır olacak? Genç mi, yaşlı mı? Nasıl olacak? Tekrar geliyor şöyle olacak. Ne yaşlı? ne de çok genç dana dediğimiz seviyede düe dediğimiz seviyede olan bir şey sonra hangi renk olacak böyle olacak gözleri alıcı bir kızıllıkta o belli olunca kızıl hayvan çok bunların hangisi olacak diye bu kadar soru sormuştu İşte çok soru bu neredeyse Allah'ın bu emrini yapamayacaklardı, diyor. Kalpleri kas katı taş gibi kesildi, diyor. Taştan da öte oldu, diyor. Çünkü öyle taşlar vardır ki, Allah korkusundan, dağların tepelerinden, göğsünden koparak vadilere uçarlar diyor. Yuvarlanırlar. Öyle taşlar vardır ki, diyor, akan sulara çatlar, aralar, aralarından geçmesine yol verir diyor. Allah Resulü'nün yasakladığı çok soru sorma bu. Ha, Bize de sizden öncekilerin helak olma sebeplerinden birisi bu derken, kıyamete kadar bir getiriyor. Çok soru sorma, Allah Resulü'nün zamanında olurdu. Hiç kimse onu sorgulayamazdı ama şimdi soru soracak Resul olmadığı için insanlar Resul'ün emirlerini, yasaklarını sorguluyorlar Allah ve Resul'ü o meseleyi anlatamamış haşa noksan anlatmış, İnsanlar o ifadeyi yanlış anlayacaklar kaygısı ile güya kraldan daha kralcı olma mantığıyla bunu anlatacaklar bunu anlatmaya çalışacaklar Resulün vefatından sonra ise onu sorgulama başlıyor Allah Resulü mesedebilirsiniz diyor çoraba mesedebilirsiniz diyor çorap nasıl olacakmış çok sık dokunmuş dikildiğinde ayakta durabilecekmiş şu kadar mesafe yürüye, yürünebilecekmiş su almayacakmış gibi Allah'ın Resul'unu koymadığı şartlarla onun bu müsaade ettiği şeyi ve evet, emrettiği bir şeyi zorlaştırarak bu soru sorma değil çok soru sorma değil Allah göstermesin Allah'ı ve Resul'ünü sorgulama anlamı taşır evet Bu da burada da bunu da tamamlayabiliriz daha çok ileriye dönük şekliyle. Bu da bir dahaki derse kalsın. Siz unutmazsanız az önce eğer arkadaşınız geçen haftaki dersin devamı olsun hocam demeseydi ben onu hatırlamazdım maalesef. Onun için hatırlatırsanız. Bu şekilde kalan sohbetleri tamamlayabiliriz, devam edebiliriz. Evet. Ee, eğer bu ders hakkında bir sorunuz varsa onu da sorabilirsiniz. Evet çocuklar. Hangisi bu sır kesme olayı mı? Ee, Allah'ın beni İsraila e, bakara da kızım birinci cüzden. Bunda böyle bir anlam yok sevgi, nasıl çıkardım bilmiyorum ama beş vakit namaz, beş vakit emredilmiştir. Ee, belki buna gücünüz yettiği kadar derken gelen ruhsatlarda verdiğim, e, zikretti hadis gibi ayakta kılamazsan oturarak kılarsın. İlla ayakta duramıyorsan ayakta durarak kılacaksın diye kendini zorlama gerekmiyor. yetmesini beklemek gibi mi? Hayır. Yetme güçleri yetmek gibi değil. Yani kelime-i şehadeti itiraf ettiler mi, kabul ettiler mi? Bu kelimenin kabulünden veyahut İslam'a girdikten sonra Allah Resulü'nün ilk öğrettiği beş vakit namazı diyor. Onu kabulleri önemli. Kabul ettikten sonra beş vakit namazı emrediyorsun. Takatla hiçbir alakası yok. Evet. evet ee, arada bir zaman geçmemesi diye olaydı kronometre tutacak değilsin herhalde kabul ettin mi ettin mi ettin mi ettim? mi, ettin mi? Ha, arkasından namaz herhalde bu değil ee, şimdi seninle sorun şöyle ee, hocam çok soru sorma şimdi yasak değil. Doğru. Ee, hangi sorunun yasak olduğunu anladık. Ee, kişinin bilmediğini sorması var. Allah Vazı ve de buyurduğu gibi fes elu الذِّكْرِ اِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bu ifadenin, yani bu ayet-i kerimenin hükmü ağamdır. Bilmediğini şeyi bilene sorun. Kime soruyoruz? İlim ehline. İlim ehli, ilim ehli olmanın faziletini kabul ederken çok rahat kabul ediyor. Çünkü Allah Resulü, فَضْلُ عَالِمْ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلِ عَلَى اَدْنَاكُمْ İlim ehlinin, alim çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en etnanıza olan üstünlüğüm gibidir diyor. İlim, i̇lim talebesi için, ilim ehli için, denizler, balıklar, denizliğin köpüğü, her şey tövbe istifade ediyor. Şehitler bile o mertebeye varışının sebebini ilim ehli gösteriyor. Eğer ilim ehli şehitli mertebesini anlatmasaydı ben bilemezdim diyor. Allah yolunda infak edenler bütün bu infaklarının sebebi ilim ehlini gösterecekler. İlim ehlinin şefaat etme hakkı var bu kadar ecri kabul ederken kendilerine saygıyı kabul ederlerken hürmeti kendilerine soru sorulmaya da yetiştirilmiş hazır olmaları gerekir doğru mu? ha ama bütün bu da demek değildir ki ilim ehlinden istifade etmek için sorun onu yormak için değil onu bıktırmak için değil ben soru sorun var mı sorunuz demeye o kadar alıştım ki hiç soru sormadığınız ortamlarda bile sorusu olan yok mu sorusu olan yok mu on beş kere tekrarlama zorunda kaldığımı görüyorum yani kendimizi hem buna eğitmeliyiz hem de yetiştirmeliyiz kendimizi çok soru sorma, ilim öğrenmenin, öğretmenin bir yöntemidir. Ama, kişisel huysuzluğunu, ilim ehlinden soru sorarken sormaya taşırsan, tabi ki bu olmaz. Hakaret denilebilecek nitelikte bir söz söylersen, tabi bu olmayacaktır. Yani, ilim ehline soru sorarken, mesela geçen hafta ben size İbn Abbas'ın bir olayını aktardım İbn Abbas'ın küçük bir olayı İbra suyu doldurması İbra suyu doldurmak nedir ki ya basit bir iş ama bu Allah Resulü'nün çok hoşuna gidiyor ve de bunu yapan Abdullah İbn Abbas soruyor kim diye o diyor hem de Abdullah ibn Abbas'a git Allah Resulü için su doldur denilmiyor. Değil mi? Ona küçücük bir iş yapıyorsunuz. Bu ondan çok memnun oluyor. Bu memnuniyet onun için duaya, ona dua etmesine sebep oluyor. Bazen ben bu kıssayı anlatırken şöyle bir söz söylüyorum. Ben Allah Resulü'nün bir duasına, bu duaya, böyle bir duaya beden Beyşehir görünü taşırım. Allah Resulü'nün bu duası basit miydi? Allah'ım ne allimuhu te'vilel-Kur'an ve fakkihuh fiddin Allah'ım onu, ona, Kur'an'ın te'vilini öğren onu dinde fakir anlayışlı kıl diyor. Ya bir ibrik suya bu. Tabii ki İbn Abbas'ın nail olduğu bu karşılık bir ibruk suyun tabanına da dayanır. Onu önceden yetiştirme İbn Abbas, daha önce de tevhid bahsinde anlattığım gibi ey çocuk sana öyle kelimeler öğreteceğim ki diyor. Böyle yetiştirilen bir çocuk değil mi? Böyle yetiştirilmiş. Hazırlanmış birisi. Bir tut dolduruyor. Aldığı duaya bakın karşılığa. Bunu da ilim ehli talebenin daha önce dedim. Bir talebe süper zekalı olabilir. Durgun zekalı da olabilir. Ama hoca isterse o zeki talebi ama haylaz, yaramaz, ahlaksız, rastgele söz kullanıyor. Onu sınıfın en tembeli yapar. Onu kendisinden istifadeyi önler, onun kendisinden istifade etmesini önler, kendisinden istifadeden mahrum eder. Onunla meşgul olmaz. O da yapamayacağını düşünerek çeker gider durgun zekalı, ahlaklı edepli hiç sorun çıkarmayan birisine yani çok çalışkan birisi sınıfın bir numaralı talebesi de yapabilir buna bizim Anadolu'da derler ineği sağmasını bilen onun sütünü içer ee, belki biraz hoş olmuyor ama bizim Anadolu'da bu sözler anlaşılsın diye denilir Hoca da, hocayı sağmasını bileceksin. Ondan istifade etmesini bileceksin. Onun söylediği bazı sözler ki bu hata olsun, hoşuna gitmeyen olsun. Hoşlanmadığın bazı sözleri malzeme ederek, ondan büyük büyük istifade etmene mani olacak laf edersen, istifade edemezsin. Onun için hocayı yormak için soru sormayacaksınız. Onu bıktırmak için de sormayacaksınız. Belki yaptığınız küçücük bir iş, yani bir ibrıksı dolduruyorsunuz. Ee, öyle diyelim ki ilim ehlinin, Bukhari'nin, Fethülbari'de, Müstakil'in o hadisi şer var. Yaptığınız küçücük bir hareket o e, onun sizin birçok şeyinize tahammülünü sağlar biliyor musunuz? Bu da mümkündür. Bence hocalar yorulacak diye soru sormayı tümden yasaklarsak bu olmaz. Katiyetle olmaz. E, müsbetlerin geçerliliğini menfilikler ile iptal edemezsiniz. Bunu yani kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın derken, e ee bu camiye diye çıkıp başka yere gidebilir mi? Olur, bin taneden bir tane çıkmaz mı? Çıkar, e bir o olumsuzluğa sebep, Allah Resulü'nün bir sözüne karşı mı gelmek gerekiyor? Az önce hadis zikrettim. İbn Abbas yani bu e, yetiştirilmesi altyapısına sahipti. Yani ey çocuk sana bak bazı şeyler öğreteceğim dediği çocuk bu. Ona o kavrayışı istenilmeden gidip su dolduruyor. Hepsi bu hizmete amadeydi. Onun için ilim ehlini yormak için değil, bıktırmak için değil, onu ondan bir şeyler alabilmek için onu sağmak gerekiyor. Onu incitirsen, bir çifte vurur inek, hem o süt sağdığın kabı döker, hem de senin bir yerini acıtabilir. Ee, hocalar yorulacak diye, Soru sorman önünü kaparsanız bunu bazen o hocalar kamuflaj olarak kullanıyor. Sorulan soruyu öğrenme gücü yok. Sorulan soruya cevap verme verecek birikimi yok. Bu hoca soru sorulmaktan hoşlanır mı? Hoca olmuş, belli bir mertebe sahibi olmuş. Bilmiyorum da diyemiyor. Bazen hocalar bu gibi ayıplarını kapamak için soru sorma. Engelleri bülbül gibi edebi bir üstlükle sıralarlar. Hocayı bıktırmamak için sormayın. Soru sorun. Ama bıktırmayın, ahlaksız davranmayın, edepsizce davranmayın bu olur. Ama hoca bilgisizliğine kamuflaj olarak bunu kullanmamalı. Ha, bazen şöyle bir söze rastlıyorsunuz bir soru soruluyor bana o soru hakkında zihnimden bir şeyler geçiyor ama net değil hemen şunu anlıyorum ben bu mevzuda bir şeyler okudum ama o mevzu konuşulmadığı için sorulmadığı için zihnimde yeterlice bütünüyle yer yapmamış belli ki o mevzuda bana soru da sorulmamış Eğer bana daha önceden o mevzuda okuduğum sıralarda biraz sonra soru sorulsaydı hatırlarsam hatırladığım gibi biraz hatırlıyorsam gidip hemen bakma tekrar müracaat etme heh, onu tekrar elde etmeye çalışırım. Soru sorma öğrenmenin öğretmenin bir yöntemidir çocuklar. Bilmiyorum demek de ilimden bir parçadır. Bazen siz, hocam böyle bir hadis söylediler, duydum, okudum gibi söylerken, yarım yamalak aktardığınızda diyorum, neden Allah Resulü'nün bir sözü denildiyse, onu başından sonuna tekrar güzelce bir okumadınız. Hangi kitapta bunu hangi sahabe aktarıyor diye bakmadınız diyorum hatırlıyor musunuz? Ya basit insanların sözlerini bile yani zihnimizde tutmak için o kadar gayret sarf ederken neden Allah Resulü'nün sözlerine bu ihtimamı önemi göstermiyoruz? Tabi hadisleri okumayın sapıtırsınız denilen bir ortamda bunları bu ince dokumayı yapmamız mümkün değil çocuklar. Evet. Ee, bu mevzuda herhalde cevap verilmedik bir şey kalmadı. Ee, dua etmeseniz de bunu İbn Abaz'a zaten tabi hocam benim geçen haftadan kalan sorumu sormaya. Peki başka soru yok herhalde değil mi? Ee, yani Ümmü Meyr'in ne şeye kalmış? Hocam soru sorma yani ilgili... E Öğrenmek için değil de sorgulamak için soru, sormak kalbin sertleşmesine sebep olan. Şimdi, sorgulayan için öyle. E, sorulan için de şöyle olabilir. E, diyelim ki dinlemede biraz rahatsızlık deyin, yaşlılık deyin, ne derseniz deyin, tahammülsülük deyin. E, soru sorarken dikkatli kelimeler seçin. E, dikkatli kelimeler seçin. E, karşıdakinin yanlış anlayacağını anlamasına sebep olan sorular sormayın. Fiyat, hocam doğru söyleyebildin mi? Kastım bu. Tekrarlayın, sorunuzu birkaç kere sorun. Hiç önemli değil. Heh, e, ben bunu kendim için demiyorum ama benim bile bazen kızdığımı görüyorsunuz. Ama elhamdülillah yine yani çirkin, kötü bir kelime olmadığı müddetçe sabretmeye çalışıyoruz. Ama yani bizim temel unsurumuz olmuş biz insanlara dinlerini öğretmeye çalışıyoruz insanları aldatmaya değil yani biz insanların cennete girmesini istiyoruz insanların cennete girmesini sağlarken kendimizi de herhalde cehenneme atmak yani peki hele buna gönüllü olmak hoş bir şey değil değil mi? ama bazen kızabiliyorsunuz ee, biz her ne kadar Resul'ü örnek alsak bile onun kadar davranmamız onun gibi tahammüllü olmamız mümkün mü? O zaman birilerimiz tahammüllü olmaya, yani tahammül etmeye çalışırken biz onun tahammülünü sınamamalıyız değil mi? Birisi hoşgörülü davranmaya çalışırken onun hoşgörüsünü istismar etmemeliyiz değil mi? Bence ee, yani İstifade edeceğiniz daha ileride çok hocalar olabilir. Yani ben illa bu anlattıklarımı bana karşı böyle kullanın şeklinde demiyorum. Evet. Evet şimdi Ümmü Kuterbe'nin sorusuna bakalım. Hocam kadının mahremsiz yolculuğunu yasaklayan hadisler e, illete binaen. Burada illetle yol güvensizliği diye bir yaklaşım var. Bu hadislerin hiçbirisinde illet sikredilmiyor. Mesela illet yok ama varmış gibi sorgulamanın cevaplarını verdiğimi düşünüyorum. Devam ediyorum. Yol güvensizliği değil. Mesela yol güvensizliği ise... hani bostandan gelirken bir kadını tuttum falan diyor ya adam, kadın da oradan o mesafeden geliyor e, kadına tutup kötü muamelede bulunuyor, bu daha böyle yüksek seviyede bir taciz olayı da olabilir de, güvensizlik de, bak orada da var bazen güvensizlik şehir içinde de olabilir e, güvenlik sağlanınca illet kalkmış olur nitekim Resulullah'tan e, nitekim Allah Resulü'nden gelen hadisler ve sahabe uygulaması da doğrultuyor. İllet deme buna. Ee, bunu illet olarak gösteremeyiz. Ee, i̇htiyacını mahrem olarak yani e, görebilecek ortamın oluşması. İlla bu güvenlik değil. Güvenlik erkekler için de hatç için mevzu bahistir. Yol güvenliği. Çünkü onu genel olarak alırız. Ee, yolculuğa çıkması şöyle diyebilirsin yani insanlar daha çok böyle e, alışık bir konuma geldiler. Mesela bizim orada e, dağlar yazıyı biraz azalt ki e, önceki okuduğumu kaçırmayayım. E, bizim orada kadınlar yalnız başına bir iki kişi bazen dağa giderler. Bunlar hayvanlara yani alaf alaf e, tedarik etmek için, odun yapmak için bazen salep toplamak için giderler kalabalık da giderler, yalnız da giderler o dağlarda yine e, başka e, laranın yörüklerini, sahibden gelen yörüklerin de dağla da yaylada kaldıklarını biliriz e, bu olur ama güvenlidir bakın mesela e, geçmişi her köyün bellidir orada benim dedemin muhtarlığında bizim köylü çobanlardan ikisi yaylada koyun otlatan yürüp kadınlarından birisine laf atmışlar. Tabii bunu hemen gelip kadınlar demişler ki bunlar bizim köyün eski adı doğruldur. Bunlar doğruluydu. Onlar demişler ki katiyet de doğrular bunu yapmaz. Doğruluyor, biz tanıdık diyorlar, evet, adamları tanıyoruz, e, köye geliyorlar, e, köyde tabii dedeme gelerek diyorlar böyle böyle olmuş, bu nasıl olur diyor, olmuş, D e, dedem bütün çobanları topluyor köy meydanına, kadınları da getiriyorlar, bunların içinde var mı diyor, iki kişiyi gösteriyorlar, e, dedem onları köyün önünde bağlattırarak sopalattırıyor. Yani onların kadınları dağda gezdiği gibi bizim kadınlarımız da geziyor. Hatta bundan dört sene önce e, yörüklerden yine bir kadına, bizim yakın köyden birisi, böyle bir, yani kocası da varmış yanındaki tehlike ise, yol emniyeti insanın mahremi yanında olduğunda da vuku bu bulabilir. Evet. Böyle bir taciz olayı olmuş tabi nereli nereli derken ya bu doğrulu olmasın diyorlar doğrular bunu yapmaz ve başka bir yerden olduğu tespit edilip iş hallediliyor. Bence yani eğer yol güvenliği bizzat lafız olarak zikredilmezse insanların yani gündeme getirdikleri illetler, az önce dediğim gibi başka bir ismiyle menfiilik nispetle olan hükmü iptal etmez eğer zikredilmişse her şeye rağmen hacca gidin demiyor değil mi maddi imkanın olması gerekir yol emniyeti de mevzu bahisdir bunlar naslarda var ee, camilere gitmekten alıkoymayın diyor demek ki alıkoyacak sebepler icat edecek insanlar şöyle şöyle olursa camiye bırakmayın demiyor ama Salim babasına böyle böyle diye bir şey naklediyor. Ee, evet, e, güvenlik sağlanınca illet kalkmış olur. Kadının mahretsin yol çıkabileceği müştesi. Adi Hatim şöyle demişti Allah'ın, bir dakika yazmazsan öbürkileri okuyor, okuyayım. Ee, Adi İbn Hatim şöyle demişti Allah'ın elçisinin yanındaydı. Bir adam gelip e, fakirlikten şikayet, sonra başka başka bir biri geldi, eşkıyanın yol kesmesinden şikayet etti Allah elçisi. Hadi sen Hire'yi gördün ha. O Orası orası hakkında bilgi var. Eğer ömrün olur da yaşasen, Hedveci hadve, içinden bir kadını Hire'den kalkarak, oraya kadar kimseden korkmadan Kabe'yi Kabe tavaf edebileceğini göreceksin diyor. Şimdi az önce de dediğim gibi, hani San'a'dan şeye kadar, Hadramut'a kadar gitme olayı e, her tarafta insanlar iman edince, Müslüman kimseler olunca tabi ki farklı bir güven ortamı olacaktır. Tabii ki bu yani oluşan şeyler ama e, bu bir günlük mesafeyi aşmaz. Bunlar orada e, yolda uçağın inmesi dediğim bahçedeki kadırın Hadramut'a evet bütün bunlar olur ama illet diye zikredemeyiz. İllet kalkarsa denilmez. E, şehir içerisinde de bu olabilir. Onu da örnek vermiştim. Mesela bizim e, Belçika'da oturduğumuz yere yakın, Almanya oturduğunda Liege diye bir şehir var. Orada bazen bu dazlaklar dedikleri şeyler türemişlerdi. Polislerin içinde de vardı. Müslüman kadınlar peçeli çıkamıyordu. Halbuki şehir içerisinde yani e, dışarı çıkmasında kocasının izni olduğu andan itibaren bir sorun yoktur. Ama bazı sorunlara sebep buna mani olabilirsin. Neden? Güven yoktur. Güven yoktur. Bazen bak e, tabi bu e, Nas'ta bizzat illet olarak zikredilmediyse bizim sebeplerimizdir. Ha şehirde bir tehlike varsa ben salmam. Böyle deriz. Ama bunu umumileştiremezsiniz. E, mesela Ömer radıyallahu anhu'nun ee, üç talak meselesini neden yasakladığını biliyor musunuz insanlar Allah adına verilen sözü boşamanın nedeni kötü bir şey sebepsiz yere boşamanın nedenli kötü bir şey olduğunu düşünmeden veyahut kızarak üçten dokuza boş lafını öyle kullanmaya başlıyorlar ki üç kere boşama bu çok yaygınlaşıyor ve Ömer bu sefer bunu yasaklıyor Ha, eğer bu hükmün geçerliliği düşünülse bile o an içindir. Umuma, geçmişe, geleceğe dönük bir hüküm olarak ele alınmaz. Ee, ondan sonra Hira bugün, Irak'ın Necefin'ine bağlı, evet doğru. Ee, Sağ Kıfet'in 5 kilometre güneyinde. Evet. Ee, Fırat'ın kentinde orta kurulmuştu. Hadramurt. Şu anda İslam akim olmadığına göre bu mesafe arasında maalesef yoldur. Yine, Yok. işte böyle bir illet çıkarırsan onun aksine de farklı bir şey çıkarırsın akılla sevgi. E, şu an bazen mesela bu denli e, şey e, emniyet, güven e, Avrupa'da bazen daha çok olabiliyor. Ama Müslüman birisi için değil. Başı açık, rastgele giyinen bir kadının sokakta hiçbir sorunu yoktur. Ama Müslüman peçeli, peçeli bir kadın gördüklerinde bazı yerlerde de şuanki Hollanda bunda çok rahatsız ediyor. Bir huzursuzluk olabiliyor. Evet. Başka ne yazdınız? Okumadığım çocuklar böyle çok çok birden bire yazarsanız hemen sorduğunuz şeyi bir de. Kadınlar yolculuğu ilk kez Sabü’l-Ömer yaptığını son hatcında Allah eşlerinize izin vermiş ve Osman münafa Afa onla birlikte göndermişti. Abdurrahmano, evet, sahibi Evet, evet, ee, Geçen gün herhalde İmamı Şafii ile Ambelilerin şeyini aktarmıştım size. Onların üzerinde iyi bir durmam gerekiyor. Tabi. Ee, onu genel kaydede dedim verilen bir kadın cemaatin topluluğunun içerisinde o kadınlardan bazılarının mahremlerinin olmasından dolayı mesela Abdurrahman Ayşe'nin kardeşi bunu kasted Abdurrahman bir af mı dedin sen orada? Eee Dela sen mi yazdın bunu kızım? Ha Bunu Arapça metninden bir iki parça yazsana bana. Arapça metninden ayrıyetten bir de Ayşe ile Abdurrahman'ı yolladığı var kardeşini Ayşe Rabbil anh'ın. Evet. hemen birden biraz sonuca varmayın de ya ben size hiçbir şey öğretemiyorum sen siz beni anlamıyor musunuz? Ben konuşamıyorum ya. Hiçbir zaman sonuç demeyin. Yok şimdi bunun Arapça metnini verirsen ben hemen bakabilirim. Abdulaziz Bayındır da nereden girdi şimdi bu Ondan sadece şöyle birkaç kelime yaz bana yeter. Abdülaziz Bayındır nereden girdi buraya şimdi Leyla? Nasıl o zaman Cüneydoğu Abdülaziz Bayındır mı böyle diyor? yine anlamadım ee, kızım Abdülaziz Bayındır'ın İrab'da yeri yok ki yine hangisi onun hangisi kendi sözünüzle bir başkasının sözünü aktarırken bunu ayırın evet. şu Abdurrahman bin Avf yani onun yollanılma sebebi olan Bukhari Muhtasar demişim. Muhtasar mı muhtasar mı? Bunu Arapça metninden bir parça yollarsan ben bulurum. Pek. Ee, Senin sorun bunlar mıydı Leyla? Ömer Bey hatta ve tuz izin vermiş. Abdülaziz Bayındır şöyle diyor. Abdülaziz Bayındır deyip başa alacaksın bunu, sona değil. Ee, hocam ben aktarım yaptım sonların. Evet abi. Aynen de farklı hale almış. Bu şeyi veremeyecek misin? Ve hariden zikrettiğin şeyi. Ha bunlar mı Abdülaziz Bayındır'dan aktarma? <gülüyor> peki tamam. <gülüyor> Birisinden haber verirseniz onun adını başa yazın. Bu böyle diyor deyin. Burada sözü bitti deyin. Bitince de. Haber Haber Pek. Başka soru. Birisinden bir şey aktaracağınızda önce onun adını yazın. Mesela İmam Bukhari şöyle diyor. Yazar yazartın arkasında İmam Bukhari'nin sözü bitti. Peki çocuklar. Başka? Muaz hadisinin bizim imanları Müslümanlar için Müsaat yazdım anlamadım yazdını. Eh, ha. Ee, ya dün akşam e, internette bana rastladı ve özür diledi söylediklerinden. Haberiniz olsun. Hocam muhasadisini bizim imanları Müslümanlar içinde diyor. Buna ne anlaşılır kızım? Mas hadisini bizim imanları zayıf Müslümanları ha hangisini bizim imanları zayıf Müslümanlar içinde diyebilir miyiz? Amin. Hiçbir şey anlamadım. Çocuklar biraz durur musunuz? Eee saat bir şey sordu. Ondan sonra Ömür Kutebe biz burada İbn Hatim'in hadisiyle nasıl hangi İbn Hatim hadisi? Şu Evet ben şu an durdum çocuklar. Eee Cebel'in Yemen'e yollanma olayını bizden imanı zayıf olan müslümanlara kullanabilir miyiz? Bu sorudan hiçbir şey anlamadım. Biz burada İbn Hatim'in hadisiyle nasıl değerlendiririz? Hangi İbn Hatim'in hadisini hangisini değerlendirmeyi? Şu araya çok sorular girdi birbirinden. Tabi mi kalabilirsin? Selamun Aleyküm Kusura bakmayın yani Sonlara doğru uzun bir soru olunca böyle karışıklıklar çıkıyor bir de ben e, daha önce yazılmış bir dosyadan e, aktarma yapıyorum baştakiler benim sorumdu Bunların düşüncelerini aktarmak için e, kopyala yapıştır yapıyorum ancak e, arkadaşlar da araya yazılar girince bunu bölünüyor başka bir konuya geçti sanki öyle bir durum oldu Neyse ben kısaca sorumu sorayım sesi iyi mi? Şimdi geçen hafta siz kadının mahremsiz olarak e, yolculuğunu mahremi olmadan yapa, yapacağı yolculuğu yasaklayan e, hadisleri zikrettiniz İbn Abbas'tan geliyordu ve diğer sahabilerden birinde bir gün birinde üç gün şeklinde ve zayıf bir rivayet olarak sanırım veya biraz daha rivayet zinciri farklı olarak iki gün şeklinde vardı bildiğim, hatırladığım kadarıyla şimdi biz geçen hafta dedik ki bu üç gün olduğuna dair gelen şevahitler veya onu destekleyen başka hadislerin de varlığından bahsettiniz şimdi bu şekilde algılandığı zaman bu bir haddizat zaten çok geniş bir alan yani kadını gerçekten sıkıntıya sokmayacak ve onun güvenliğinin elbette ki erkeğin güvenliğinden daha önemlidir çünkü kadın daha mağdur durumda olabiliyor tek başına fakat farklı görüşler de var hocam bunu ben Süleymaniye vakfının sitesinden çıkardım. Tabii ki bunlara bizim okuyup neler söyleyinebilir veya nasıl cevaplar veya verilebilir şeklinde bir karşı görüşleri de zıt da olsa bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada demişler ki bu gelen hadislerin tamamı yasaklayıcı olan hadislerin tamamı ee, yol güvenliğinin olmadığı döneme aittir ee, Yani bunlar bir illettir Ancak peygamber aleyhisselam Daha sonra gelecek olan e, Yani öyle bir zaman gelecek ki insanlar Yol güvenliği bulabilecekler İşte o yol güvenliğini bulabilecekler e, Olmalarından dolayı ee, bu şekilde düşünüyor yani bu e, Adi İbni Hatim'den gelen hadis dedim ben çünkü o hadiste açık bir şekilde görüleceği gibi diyor kadınların mahremsiz olarak yolculuğunun yasaklanmasının sebebi yol güvenliğinin bulunmamasıdır diyor yukarıda da yazdım ben tekrar dönebilirsiniz o hadise evet Ayrıca sahabe uygulamasının da bir kadının sınırsız bir şekilde tek başına yolculuk yapabileceğini gösterdiğini ifade ediyor. Bu noktada da sahabelerden bazı örnekler getirmiş. Mesela diyor İmam Buhari kadınların hacciyle ile ilgili hadislere yer verdiği bölümün başında şu bilgileri vermiştir bana Ahmet İbni Muhammed el Ezra şöyle dedi bize İbrahim babası sattan o da kendi babası İbrahim bin Rahman İibni Altan şu hadisi ve haberi verdi Ömer diyor Hattab radıyallahu Allah'ın yaptığı son hacda peygamberimizin eşine izin vermiş eşlerine izin vermiş ve onların beraberinde Osman ibni, Osman İbni Affan ile Abdurrahman İbni Avf'u göndermiştir yani bunu, bu iki sahabi, onların mahremi olmadığı malumdur demiş. Abdülaziz bayındır. Evet, bu şekilde hocam. Sorum anlaşıldı mı? Yani biz bu hadisleri değerlendirirken bu geçen gelecekle ilgili diye gelecekte yol güvenliğinin Sağlanacağını ifade eden e, hadislerle beraber. ...değerlendirdiğimizde... ...buna Selef alimleri ne demiş... ...nasıl almamız, nasıl algılamamız gerekiyor bu hadisleri... ...çünkü düz bir mantıkla onların dediği doğruymuş gibi duruyor... ...önce yasaklık var, sonra uygulamada bir farklılık var... ...bir müjde var, müjde olarak ifade etmiş... ...yani kadınlar tek başına yolculuk yapabilecekler... Hatta bazı Kur'an'da geçen diğer ayetlerde de fesi Rufil ardı şeklinde geçen işte yeryüzünde daha önce yaşayanların gezip dolaşın bakın deniliyor ki bu ayetlerde erkek kadın ayrımı olmamıştır bir kadın bilimsel araştırma içinde yolculuk yapabilir sınırsız bir şekilde veyahut o ıı, eski mekanları araştırmak için de dolaşmak için de çıkabilir çünkü bu illet yasaklılık sadece o döneme aitti yani o dönemde yol güvenliği yoktu o yüzden böyle olmuştu şeklinde bir düşünceleri de var evet hocam bu hadislerle beraber biz nasıl algılamalıyız nasıl düşünmeliyiz bu konuda aydınlatırsanız inşallah Sevinirim. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Önce şuna herhalde cevap vermem gerekiyor. Eee Yol emniyeti e, katiyetle bunun illeti değil. Çünkü emniyet, güven illa yolda değil, yakında da mevzubayız, aynen bostanından gelen kadın gibi. Ki sahabenin bulunduğu bir ortam. E, bu işi yapan da sahabe. İsla, i̇lla İslam'ın hakim olması olduğu yerde düşünülemez. Çünkü Medine, Medine etrafında İslam Hakim'de, Hicaz Yarımadası'nda kadın böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu birincisi. Eğer illetleri biz bulacak olursak, yapacak olursak buna verilecek aynı akli yöntemle birçok illet cevabı vardır. Böyle olması gerekir. Burada eee ilk ders hadisleri zikrettiğim gün İmam-ı Şafi ile Ahmet İbni Hanbel'de cemaat halinde cevaz veren bir fetva var dedim. Sahabe bunu uygulamış. Hatta bir cemaat halinde hacca bu meseleyi daha önce de duydunuz var ama madem ki bu meselenin içine girildi bunu biraz etraflıca konuşmak gerekiyor. Hatta ben hatırlayamamıştım da Sevgi hatırladı. Adan, Hadramut'a kadar yolculuk güvende olacaktın. Öyle günler gelecek diyor. Burada yolculukta güven illa böyle değildir. Birilerinin dolu düzgün buna cevaz vermesi naslara dayanmadan bu biraz e, genellilikle hareket etme gibi olur. Mesela Ömer'in şey dedik Allah Resulü'nün damadı ama e, şey onun kızı değildi, Kayınvalidesi olmaz. Yazı geldi, yazıyı gördüm de ondan cevap verdim. E, burada illet Abdülaziz Bay'ındır kendisi bulmaya çalışıyor. İlletin cevabı olur. Yol emniyeti erkekle kadını da içine alır. Ee, erkeğiyle beraber olduğu halde de yol emniyeti olmayıp tehlikeli olabilir. Heh, böyle düşünülür. Olması gerekir. Bir de yaz olmayınca şimdi <gülüyor> sesli bir soru soruldu. Biraz yazmayın. Eee hmm dağıttı mı yine atım İkincisi ha bu Abdulzı Subhanallah. Allah ya en son dediğin cümle yazabilir misin bir ha ee, geçmişte yol emniyeti yoktu Hı. Ee, geçmişte yol emniyeti yoktu derken kısa bir mesafede de yoktu. Yol emniyeti olunca bunu nutmu kalkar mı? Kalkmaz. Bazı illetler bunu kaldırmaz. Mahremi olmadan derken düşün bir kadın kocasının evinin dış kendi evinin dışında elbisesini çıkaramaz diyor. Ee, bu gibi şeyleri topladığın zaman yolculuğun yasaklanması illa illete binaen değildir. Ee, bu illet eğer Nas'ta zikredilmezse, Nas'ta gelmezse e, bunu bizim kullanmamız e, o anlık belki doğru olabilir ama biraz düşündüğünde e, biraz sabretseydiniz bunda daha rahat söz etme şey olacaktı ama Ben genel kayıtları zikrettim. Şimdi e, oda da yalnız kalacak. Tabii birçok müsaadın dediği gibi, aslında buna biraz sabredin de ben şeyleri bir toparlayayım, en azından başlıkları atayım. Ama yol emniyeti illet değildir. ben toparlayayım ona göre çünkü genel şeyleri ben zikrettim bu genel şeylerin etrafında bizim maden üzerinde durulacak e, hevamıza veyahut o, akla mantığa dayanarak hareket etmemek gerekir çünkü vakit bugün mü geç oldu? yok tabi biraz vakti <gülüyor> e, tabi o, o da başka bir şey önemli değil ben bir bakayım bu şeye yani şu an inşallah cuma gününe bilmiyorum inşallah hazır olursa. Ama genel şeyi biliyorsunuz bu hadiste üç gün, iki gün, bir gün önemli değil. Bir günlük mesafede de güven olmayabilir. Yani bir günlük mesafeye yalnız başına seyahat edebilir ruhsatı varken bunu hangi kasıtla el alırsanız alın önemli değil. İster yürüyerek ister uçakla yürüyerek alın. Orada bile emniyet olmayabilir. Ama müsaade edilmiştir. Ne kadar tehlike olursa olsun yolculuk yapmasına mani olamazsın. Ama başka bir sorun çıkarsa o soruna sebep salmayabilirsin. O onun illeti olmaz. Biraz sabredin ama arada bunu hatırladın da e, neyi verdin orada Adi İbni Hatim'in şeyini verdin bir de Bukhari nerede zikretmiştin onu e, Abdurrahman ibn Avf'ın Ömer radıyallahu anh'ın yolculuğa müsaade etme olayına hmm. evet Cemaatle müsaade herhalde bunlara dayandılar. Adi bin Hatim'in hadisi. Ee, benim bildiğim peygamberin hanımlarının dışında da müsaade edilen kadınlar var. Kadınlar da gidebilir şeklinde. Ama şu tam zihnimde değil o. Peki... Evet. Başka kadınlar da vardı benim hatırladığım ama bunu yeriyle demek gerekiyor. Pek. Bana müsaade edin daha derli toplu bu meseleye girelim hoş olur. Sor <gülüyor> bakalım. Amin. Umrumda değil. Soruyor musun şimdi? Hamik mi alacaksın? Elini kaldır mı kalacaksın? Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Hocam e, konuyu hazırlarken hani bunları da göz önünde e, bulundurursunuz, ona yani bunlara da belki cevap e, niteliğinde bir şeyler hazırlarsınız diye şimdi sormak istedim. Yani şu an cevabını e, vermeseniz de olur e, önümüzdeki günlerde inşallah e, bu konuyla ilgili cevabımızda bunları da dikkate alırsınız. Ee, benim sormak istediğim şey de ben ben de aynen e, Leyla'nla şimdiye kadar sormak isted... yani sorduğu bu e, konuyu aynı e, ben de sormak istiyordum çünkü orada Adi bin Hatim hadisi var ve Buhari'de geliyor e, ve e, Adi bin Hatim radıyallahu an bu hadisinin sonunda e, Allah Resulünün gelecekten haber verdiği e, o uzunca bir hadiste bir bölümü sadece bununla alakalı. Ee, Adi bin Hatim sonunda diyor ki e, ben yazmıştım da odaya ben diyor bir e, yalnız bir kadının aynen Allah Resulü'nün haber verdiği gibi e, yalnız başına işte falan yerden ta hacca gittiğini gördüm diyor yani bunu gördüğünü de kendisi e, söylüyor e, şahitlik ediyor yani buna e, a, yani biz bu hadisi nasıl algılı e, bu konuda nereye koymamız gerekiyor bu sormak istediğim şeylerden bir tanesi diğeri de e, ben size geçen hafta sormuştum e, tarihle alakalı herhangi bir şey var mı hadis usulünde diye siz buna cevap verirken e, hani çünkü karşı taraf bunu yani e, i̇bn Abbas hadisini mutlak olarak kabul eden e, görüşün sahipleri bunu ilk önce ee, bu görüşü serdederken ilk önce üç gün, iki gün, bir gün hadisini zikredip daha sonra İbn Abbas hadisini yani e, kadın mahremsiz yolcular gidemez genel ifade eden e, getiriyorlar ve bu mutlaktır diyorlar. Siz de zaten geçen hafta buna cevap verirken sanırım bunu e, nasih mensuh e, meselesi olarak görüyorlar demiştiniz. Ee, ben de zaten bunu bir türlü şey yapamıyordum yani bunu neye göre bu şekilde algılıyorlar diye fakat siz bir gün bir gece e, durumuna hadisine e, delil getirirken mutlakla mutlak olana mukayyet olan hadisleri e, sıralıyorsunuz yani usul tamamen ters e, şeylerde, görüşlerde e, yani bizim şu ana kadar öğrendiğimiz mutlak olan bir e, şeye yani genellik ifade eden bir nas'a göre sınırlılık ifade eden maslar mı şey kazandırıyor yani yoksa diğer tarafın yaptığı gibi sınırlı olanları sayıp mutlak olan mı onu geçersiz kılıyor. Aynen sizin de dediğiniz gibi nes ve mensuh olayı gündeme geliyor bu zaman. O zaman fakat geçen derste aynı şekilde bir de şu konu şunu söylediniz nasihlik mensupluk meselesinde Allah Resulü Allah ve Resulü'nden başka hiç kimse e, bu yetkiye sahip değil dediniz ve e, bu kadının yalnız yolculuğu hususunda yani bu nasların mensuh olduğu yani bir gün iki gün üç günlük e, gelen haberlerin e, nesh edildiğine dair Allah'ta, Allah ve Resulü'nden gelen herhangi bir beyanın veya sahabenin bir tatbikinin olmadığını söylediniz ya da ben öyle anladım, ben anladığımı söyleyeyim Olmadığını görüyoruz Yani gerçekten de aynı zamanda O zaman bu karşı taraf Bunu neye göre e, Nesh edildiğini hükmediyor Madem Allah ve Resulünden Başka nasları Nesh yetkisi Başkasında yok Alimler bunu e, Nasıl yani bu şekilde bir görüş Beyan edebiliyorlar Benim de sormak istediğim buydu İnşallah meramımı anlatabilmişimdir Bırakayım mı hocam Miki? Anlaşılmayan bir şey var mı sorumla alakalı? Tamam inşallah. de. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şimdi karşı taraf denildiğinde bunun neshini gündeme getiren bir e, ilim ehli sözü bilmiyorum geçmişten ama bak İmam-ı ile Ahmet İbni Hanbel cemaat halinde gitmelerine ruhsat veriyor bunlar bunu dediyse herhalde büyük bir ihtimal Ahmet gibi İmam-ı gibi birisi rastgele dememiştir dedim bu sözü karşı taraf deyince geçmişe nispet etmek bizim için en evla olan bu bir zamanımızdaki söylenilen sözler değil bir yerde İkincisi, şimdi am ifadeyi, genel ifadeyi şöyle yazın, bir de has dediğimiz ifadeyi önce has gelir sonra mı genelleştirilir yoksa önce genel gelir sonra mı taksis edilir. Herhalde böyle demem gerekiyor anlamanız için. Şimdi mutlak bir rivayet var. Hırsızı, kadın ve erkek hırsızının ikisinin de kollarını kesin diyor. He. İkisi de demiş. İkisi de mümkün değil eğer anladıysam. Önce mutlak gelir, mukayyet sonra gelir. böyle gelir tertibi budur şimdi yani kadın ve erkek hırsızın elini kesin bu mutlaktır hadis-i şerifte çaldığı mal çeyrek dinar olursa eli kesilir şimdi burada önce çeyrek dinar olursa hütmü gelmiş sonra da bütün hırsızın elini hangi hırsız olursa olsun kesin böyle tersine gitmez bu Mutlak mukayyet kılınır, mukayyet mutlak kılınmaz. Am taksis edilir, has genelleştirilmez. Bunu anladın mı? bunu bunu anladın mı şimdi hangisi önce gelir? Mesela "Men kâle lâ ilâhe illallah tehalel cennet." Bu mutlak bir ifade. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ama her kim böyle böyle böyle, böyle derse de mukayyet kılan nasları alıyor Önce onlar inmiş de sonra mutlak olan mı inmiş? Bütün bu mukayyetleri mutlak kılıyor. Ee, bu böyle devam etmez. Böyle devam etmez. Ve e, <gülüyor> bunu ele aldığımızda Birisini bitireyim de ondan sonra çocuklar. Böyle yazdığınızda zihnim inan dağılıyor. Toparladığım bir şeyi dağıtmama sebep oluyorsunuz. Burada mensuh nasihlik mevzu bahisi olduğunda o zaman nasihin de açık olması gerekir. Ki ondan önce veya iptal edilen bir hükmün haline göre bu mensuktur denilmesi gerekir. Nasihin olmadığı bir yerde mensuk olunmaz. Ve İbn-i Abbas'ın rivayetinin yani mutlak olanın öbürkileri nesh dair bir naklik kim getirmiş? Burada am ve mukayyetlik mevzubahisi oluyor. Ya ağam ve taksis mevzu bahisi oluyor. Mutlaklık, mukayyetlik. Onun için e, burada da neden üç günden iki günden, bir günden biri seçtiğimizi anlattık. Hatta en sonra bu emniyet falan deme meselesi gündeme uygulamaya gelince e, bir günlüğü uygulama, iki günlüğü uygulama, üç günlüğü uygulama e, tenevvat denilecek bir konum olsa dahi ki yok yani o zaman da bir günü yürüyerek kat ettiğimizde bir gün şimdi arabayla kat ettiğimizde farklı Değil mi? uçakla kat ettiğimizde farklı oluyor o zaman da bir günde gideceğimiz yer 30 kilometreydi taç atlasın e, bir günde gideceğimiz şey, e, mesafe şu an çok çok uzun Buna tenevvat diye yaklaşsak bile bence biraz sabredin. Sadece bildiklerinizi söyleyin. Ha, en son müneccid de böyle demiş diye bir yazı gelmişti. E, müneccid ne diyor? Saat sen mi yazmıştım onu? Nasıl fetva veriyor? Nasıl fetva veriyor Ümmümeyir? Tamam. Ee, bu e, şeyin müneccidin derdi fetvayı bana mail olarak yollarsan peki bunu ondan önce diye müneccid muasır birisi bunu geçmiştekilerden birisi diyor mu çünkü bu gibi fıkhi bir şey yeni ispat edilmez ha, o yalnız başına kadın gidemez diyor ha, müneccid bu yazılı mı Yalnız uçağa binemez diyor. Heh. O yazılıysa bunu bana yollar, sen memnun olurum. Tamam? Evet. İmam Nevevi Müslüm Şerhinde ne diyor? Çocuklar yarım yamalak yukarıyla aşağıyı yakalayamıyorum ben araya çok başka şey girdiği için şey, e, şeyi anladım müneccet kadın yalnız başına seyahat edemez diyor yani bizim dediğimiz gibi diyor mutlak mutlak lafsını dedi an bizim dediğimiz olur. Biz de İbn-i Abbas'ın mutlak olduğunu düşünüyoruz, öbür günler mukayyet. Aa, o zaman mutlak kelimesini kullanma. Ee, İmab-ı ödemiyor durum o zaman, bunu ödeyeme çünkü şafilerde çıkabilir. İmam-ı de neyse topladıktan sonra şey yapıyor. Böyle derme çatma olmayacak. Peki. Oldu. Cıdakine ben toplayayım. Bu gördüğünüz yazılar varsa bana mail olarak yollayın. Ümmü şunu anla İbna Abbas'ın hadisine mutlak diyorlarsa hiç çıkamaz diyemez sadece derler ki İbn Abbas'ın hadisi nasih'tir. Öbürkülleri etmiştir bunu derler diyorsa eğer. Pek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve